Meccan aşama 40. Kureyş Sempozyum evi danışmanlığında toplandı, bu yüzden Peygamber Efendimizini öldürmeyi kabul ettiler, bu yüzden Tanrı ona göçle açıkladı.